Merhaba, sudan geleni hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bugün sudan gelen bir bitkiden bahsedeceğiz. Ve sudan gelen bu bitkiyi yetiştiren insanların hikayesinden bahsedeceğiz. Yani sudan gelen insanların hikayesini anlatacağız. Çok güzel bir konuğum var stüdyoda. Mustafa Cevahir Akbaş. Mustafa Cevahir diyeyim daha doğrusu. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Evet, şimdi kendisi bir belgesel fotoğrafçısı. Uzun süredir fotoğraf çekiyorsun. Evet, yaklaşık... Ya uzun mu bilmiyorum da yedi sene diyebiliriz artık ya Güzel bir zamanmış evet. <gülüyor> Şimdi e, direkt böyle konuya girerek Cevahir e, sana şeyi sormak istiyorum Fotoğrafçılık merakı nasıl başladı Belgesel fotoğrafçılığı merakı nasıl başladı Biraz böyle hani kişisel hikayeni dinleyicilerimizle paylaşırsan Çünkü şey çok güzel hani insanlar bizim ülkemizde e, çok iyi bilmeden üniversite sınavına giriyorlar Ondan sonra istemedikleri bölümleri okuyorlar Ve sonra da hayat boyu mutsuz olabiliyorlar Ama sen bunu ...hani başka bir mesleği sonradan kendin yaratmış bir insan olarak neler yaşadın merak ediyoruz. Evet, tabii ki öncelikle tabii şunu söylemediğim öğretmen kökenliyim yaklaşık 11. yılımı çalışıyorum. Tabii öğretmenlik yaparken işte o zamanki sistemde bir işim olsun bir geçim kaynağım olsun derken... Bizim bir ortalı bir işim tabii olsun. Tabii bir, bir meslek <gülüyor> seçerken ondan sonra işte fotoğrafla tanışmamla birlikte... Ee, ona ilgi duydum ve Hı -hı. artık istediğim bölümü okumak istiyordum. Fotoğraf okumak için aslında doğduğum, büyüdüğüm kent olan İstanbul'a geri döndüm diyebilirim. Hı -hı. Ee, bu süreçte Mimar Sinan, e, fotoğraf bölümüne başladım. Şu anda zaten yüksek lisansıma devam ediyorum. Ee, Tabi bu aldığımız eğitim sürecinde birçok alanda eğitim alırken... ...ben e, kendimin e, belgesel fotoğrafa yatkın olduğumu fark Hı -hı. ettim ve yakın dönemdeki çalışmalarım hep bu yönde ilerledi. evet. Çok güzel fotoğrafların var. Heh. Şimdi keşke mümkün olsa da hani radyoda da gösterebilsek onları betimleyelim falan diyormuşum. Ee, şimdi özellikle benim ilgimi çeken... ...aslında hepsi çok güzel de... ...hepsine bayılıyorum senin fotoğrafların... ...ama bu özellikle çeltikle ilgili olan projen... ...onun o proje dahilinde çektiğin fotoğraflar... ...ve sen sadece fotoğraf çekmiyorsun... ...sen bir şeyin hikayesini anlatıyorsun... ...aslında hani görsel bir hikaye anlatımı yaptığın şey... ...birazcık da nasıl başladı bu çeltik ee, aslında, konusu? E, ben de önce... E... Görsel hikaye anlatıcılığına ilgi duymam da başladı ve hmm. e, bunda da kendime referans aldığım bir nokta vardı. Kendi e, geçmişimdeki hikayeleri yani çocukluğumda dinlediğim hikayelere hmm. artık e, kafamda kurduğum belli sahneler var, metaforlar var. Ben bir yerden sonra bu konulara dahil oluyordum ve bu dahil olduğum konuya artık o kafamdaki oluşan e, görselleri mekanları arayarak hikayeye bir dahil olma süreciydi hmm. e, Patikayda aslında başladım çocukluğumdaki o yürüdüğüm patikalara dahil hmm. olarak onların peşine giderek başlayan hikaye babamın e, avcı kimliği üzerine yürüttüğüm Hunter projesiyle devam etti. Hı hı. Son noktada da ailemin aslında çocukluğumdan beri ben İstanbul'da büyüdüğüm için işte e, çorum kargıda geçiyor e, çeltik hikayesi Kızılmak etrafında. Hı hı. O bölgenin işte pirinç üretimi süreci ama ben hep çeltik diye dinlediğim için çeltik demek istiyorum. E, bu süreçte ee, babamın e, köye gidip gelmelerinde işte ki oradaki süreci çeltik üzerinden anlatması... ...köyden gelen insanların, akrabalarımızın oradaki zaman kavramını, mikan kavramını... ...iş kavramını tamamlı, devamlı çeltik kavramı üzerinden anlatması... Hı hı. E, ...benim işte bu yıllardır dinlediğim hikayeyi artık dahil olma isteğiyle çeltik projesine dönüştü. Evet, şimdi e, fotoğraflara baktığım zaman şeyi görüyorum hani böyle... Büyük su peyzajları var baktığınız zaman işte o herhalde onların isimlerin oluyor tava diyoruz değil, ee, değil mi? Evet, pirinç tavaları diyebiliyoruz, çeltik <gülüyor> tavaları diyebiliyoruz ama <gülüyor> e, bu noktada bu tavalar birbirinden ayrı değil çünkü e, çok büyük bir su ağı <gülüyor> var zaten Çeltik de genellikle e, işte Edirne'de de Meriç kıyısında e, <gülüyor> geçiyor e, o bölgeye yetişmenin sebebi de Kızılırmak e, büyük bir damarının o bölgeden geçmesi ve e, düz bir e, ...vadide yer alması Edirne, ...Edirne'den Yok, de bahsediyorsunuz... ...Edirne'deki, e, Edirne'deki Meriç'den, diğeri de Kızılırmak... ...Karadeniz'deki, da. evet Samsun'dan Hı -hı. başlayarak... işte Tosya... E, ...Çorum Karga diyelim... Hı -hı. ...Çorum Osmancık diyelim... ...bu bölge Kızılırmak üzerinden besleniyor... ...Evet, burada e, çeltik üretimi... ...çok uzun bir süredir yapılmıyor herhalde değil mi... ...yani normalde çeltiğin üretimine baktığımız zaman... ...tarih boyunca... 10.000 bin sene önce başlamış Çin'de... Yangste nehrin kenarında hani aslında bu uygarlığın da tarih demek hani yerleşik şey, asıl geçiş. takip edilebilen yani tabii o veriler var ama 500 yıllık bir tarihi konuşuluyor. Yani Hı -hı. nasıl diyelim? düzenli tarım kaselerinde o da Mısır'dan Türkiye'ye gelme e, sayılıyor ama e, Türkiye'deki tarihine bakarsak yani bir devlet politikası olarak sek, yaklaşık 80-90 yıl önce artık Türkiye'de belli Hı -hı. tarım ürünlerine hangi bölgede değiştirmesi gerektiği denildiğinde Tosya yakınlarında kurulan e, işte bu bölge pirince uygundur, çelteye uygundur. Bir Topografyası pirinç, da uygundur. E, evet, ha. uygunluğu üzerinden buraya kurulan bir e, pirinç fabrikasıyla birlikte bu bölgeye aslında bir nevi eğitilerek e, dahil oluyor. Ama benim bildiğim ve benim ailem bildiği onların hayatında var olan bir şey. Sonuçta 80 yıl öncesini veya nasıl geldiğini kimse hatırlamıyor ama onların evet. da hep hayatında... Keltik vardı. Evet. Tosya pirincini zaten hepimiz duymuşuzdur. <gülüyor> Bugün hani dinleyicimiz, dinleyicilerimiz açısından şey ilginç olacak. Her gün yediğimiz, her zaman yediğimiz bir şeyin aslında arka planı hikayesi. Bu belgesel fotoğrafçılığının en sevdiğim tarafı da bu. Hani bir şeye bakıp geçiyorsunuz. Özellikle de günümüzde o kadar doğadan kopuğuz ki biz. Hani şehirde yaşayan insanlar olarak. Sen de bir İstanbullusun. Evet. <gülüyor> Yani şehirden şehirdeyken doğadan o kadar kopuz ki hiçbir şeyin hikayesini bilmiyoruz ve özellikle görsel hikayeler çok etkili oluyor diye düşünüyorum. Şimdi e, annem babam da orada ailem de orada yaşıyor dedin. E, nasıl bir hayatları var? Şimdi pirinç yetiştiren, çeltik yetiştiren insanların 365 günü nasıl geçiyor? Bir günü nasıl geçiyor? Birazcık da ondan bahsedelim e, mi? Tabii yani aslında şu an annem İstanbul'da, babam orada <gülüyor> yaşıyor ama işte devamlı. Yani işte babam yazları gittikçe veya işte akrabalardan dinlediğimiz hikaye aslında, ailemin hikayesi. Evet. Ee, nasıl geçiyor? Aslında oradaki zaman kavramı çeltik üzerine kurulu Yani Hı. şu an e, e, orada ne yapıyorsunuz? Ç e, i̇şte sulama dönemi, işte e, şu an ne yapıyorsunuz? İşte... Ee, yabani otları topladığımız dönem İşte şu an hasat dönemi ee, Veya işte tarlalar sürüldüğü dönem başında olmaları gerekiyor ee, Tarlaya su verilecek onun için orada olmaları gerekiyor Aslında hayat çeltik üzerinden dönüyor diyebilirim evet. İkinci bir kavram tatil kavramı da bunun üzerinden dönüyor Yani onların için tatil nedir veya tatil var mıdır İşte o çeltiğin çalışmadığı dönemde veya ilgilenilmesi gereke ilgilenilmemesi gereken dönemde Tatil kavramı veya İstanbul'a gelip gitmeler veya oradan ayrılma gerçekleşebiliyor. Aslında hayatı doğrudan etkileyen bir e, üretim. Evet. Çünkü su var, işin içinde e, böcek var, e, ilaçlama var ve çok hassas Gümreleme bir... var herhalde değil mi? Evet, Gümreleme kesinlikle falan. çok hassas bir tarım ve devamlı aslında bir e, ilgi bekliyor. Evet, peki şimdi tatil dönemi dedin ya, benim mesela bildiğim eskiden özellikle e, köy hayatında tatil diye bir şey yok. 365 <gülüyor> bin çalışıyorlar. Ve sabahın köründe <gülüyor> kalkıp insanlar hani akşam böyle hani yatağa düşene kadar çalışıyorlar. Benim bildiğim köylüler öyle. Sizinkiler de öyle miydi yani, yani bir zamanlar evet, en azından? Onların şöyleydi. Yani onlar neden ben şimdi e, düşündüğümde e, anlayabiliyorum. Çünkü ben Çelti'nin bir yıllık sürecini çalışınca anlayabildim. Çelti'nin aslında ölü dönemi veya yap yapılmadığı dönem yaklaşık Kasım'la... Aralık Ocak arası yani benim de akrabalarım Çorum'dan hep, ya yani. e, kışın gelirdi yani kimse yazın gelmezdi evet <gülüyor> veya yazın biz giderdik onlar çünkü orada devamlı ilgilenmesi gereken bir şey vardı çünkü yabani ot olayı çok var e, sonuçta makinelerin çok giremediği yabani otların hala elle toplandığı bir dönemden ilaçlamanın hala elle yapıldığı tamam ufak artık sırtlarında makineler var ama Hı. hala tarlanın içinde insanların gezdiği ve bütün tarlanın her noktasına dokunmaya çalıştığı bir süreçten geçiyorlar. Evet bir de suyun içinde yani çeldik hani bilmeyenler için söyleyelim. Sürekli suyun içinde ve insanlar da sürekli suyun içinde aslında bayağı hani zor bir hayat diye düşünüyorum değil Kesinlikle, mi? Kesinlikle zaten yani bu tür rahatsızlıklar romatizmalar çok sık rastlanan şeylerden biri. Çünkü o bölgenin evet. hikayesi bunun üzerine kuruldu ve bu suyu yönetmek açıkçası yani kızılırmaktan su sonuçta tarlaları doğrudan gelmiyor bir e, ko e, kooperatif sistemiyle bu suyun aktarımı var. Yani. kesinlikle evet. e, tarlalara su veriliyor e, mesela tarlalardan su, e, su çekiliyor Hmm. Mesela o su çekildiği dönemde herkes orada olması gerekiyor. O yapması gereken ilaçlama işlemlerini yapması gerekiyor. Yani o hmm. iki gün boyunca herkese haber veriliyor. Yani on gün sonra su kesilecek ve şu tarihler arasında... ...o ara herkes o işlemi yapması gerekiyor. Aslında çok büyük de bir ağ var. Bir dayanışma ağı gibi. Zaten hmm. e, alana uzaktan baktığımızda fotoğraflarda bu gözüküyor. Birbirinden ayıramıyoruz. Yani sadece içinden bir çizgiler ayırıyor gibi. Çünkü birinin tarlasındaki su... Ağla diğerine gidiyor yani o yüzden güzel, su kesildiği evet. an hepsi aynı anda hareket etmesi gerekiyor böyle bir süreci de var Yani doğada da öyle zaten hayatta da öyle her şey birbirine <gülüyor> bağlantılı Biz biraz ee, burada kopuyoruz Aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> gerçekten öyle Şimdi ben de genelde hafta sonları cumartesi günleri falan böyle İstanbul'un etrafında rotalarımız var böyle geziniyoruz falan işte en son Kısırkaya'ya gittik oralarda falan dönüşürken dö dolaşırken şeyi gördüm yani İstanbul'un etrafında hala muazzam bir tarımsal üretim var aslında mandalar görüyoruz işte koyunlar görüyoruz ne bileyim sokak köpekleri zaten bizi kır köpektir diyelim onları. <gülüyor> Bizi sürekli takip ediyorlar, koruyorlar diğer köpeklerden falan. Böyle e, müthiş bir şey var. Bu da İstanbul'un bir parçası yani. Biz burada kopuğuz diye, betonun içinde, asfaltın içinde kaldık diye cevahir anlamıyoruz bazen. Ama hakikaten her şey birbiriyle e, bağlantı içinde. Su da öyle. Yani Kızılırmak'tan geliyor su ve ondan sonra hani sınır tanımayan bir şey zaten Hı. sonuçta. Hani burası senin tarlan, <gülüyor> burası senin tavan, geçemezsin falan diye bir şey yok. Yani gerçekten çok güzel bir su kültürü var aslında orada. Bir hani su komünitesi diyelim. Onunla ilgili neler söyleyebilirsin? Yani suyla şey yapan, üreten ve beslenen insanlar aslında. Bu çok özel bir kültür diyelim buna. Ya şunu söyleyeyim öncelikle. Kıymetini biliyorlar. Yani o suyla hı. ilişkileri çok... Çünkü bence yüce bir şey ve doğrudan her gün onunla ilişkililer. Hı hı. Ama bir yandan da işte sıkıcı birkaç durum var. Çünkü Kızılırma üzerine yaklaşık Son 15 yılda yapılan birçok baraj var. Yani benim evet. hazırladığım, hmm. hatırladığım çocukluğumdan o kızılırmak artık yok. O e, benim işte çocukluğumdan hatırladığım dev debili bir ırmak. Karşı ynerdesini hmm. göremediğim. Evet. Irmak, değil Kesinlikle mi? yok. Artık çok sönük, kendi halinde akan bir şey var. Yani evet kışın belki biraz daha yükseliyordur, kar suları veya baharda yükseliyordur diyebilirim ama e, benim yazın gezdiğimde o ...çocukluğumda hatırladığım kızılırmağı göremedim. O yüzden belki de fotoğraflarıma hiç yansımadı. Çünkü çok biraz da bu nokta hayal kırıklığıydı. Ve herkese sebimin sorduğunda... ...ya eskiden böyleydi, beni oraya götür dediğinde... ...artık öyle bir yerin olmadığını fark edince, duyunca fark ettim. Kızılırmağın böyle bir sıkıntısı var. Yani bu üzerine yapılan barajlar... ...suyun kontrol edilmeye çalışması... ...aslında... ...doğal dengeyi biraz bozduğunu söyleyebilirim. Evet, sen bizzat bunu yaşıyorsun yani. Kesinlikle. Ya bir de bizde hani bu belgesel fotoğrafçılığı... ...çok gelişmiş bir sanat değil, bir yöntem de değil aynı zamanda. Şimdi mesela sen bunu çocukluğundan hatırlıyorsun... ...ama bunu belgeleyebilecek fotoğraf bile fazla yok galiba değil mi? Belgesellerimiz, fotoğraflarımız Tabii kesin, yok. kesin kesinlikle yok. Yani biz de aslında şu pratikte biraz hareket ediyoruz. Yani belgesel fotoğrafçılığı gerçekten bir anlatım yakalayabilmek için... Uzun soluklu yapıyoruz. Yani projelerimiz en az bir, bir buçuk yıl sürüyor. Ee, kendimizi ona adapte alıyoruz. Her geldiğimiz dönemde revize edip anlatamadığımız kısımları çözmeye çalışıp tekrar Aha. gittiğimizde eksik yanlarını, hikayenin anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir yandan hikayeye kafayı yoruyoruz. Bir yandan görseller doğru mu çekiyoruz? Bir yandan e, fotoğraf sanatıyla doğru anlatabiliyor muyuz? E, gerçekten Atmosferi aktarabiliyor muyuz? Bunun derdindeyiz biraz. Evet. E, bu da bizim aslında tatlı telaşımız diyebilirim. Evet yani bir öğrenme süreci bu. Hı -hı. Siz öğrenip aynı zamanda hani insanlara öğrendiğiniz şeyleri aktarıyorsunuz. Daha konuşulacak çok şey var ama şöyle güzel bir şarkıyla ara verelim mi? Tabii ki. Şimdi Fikret Kızılok'tan dinleyelim. Yağmur Olsam'ı dinleyeceğiz. Sözler de Aşık Veysel Şatıroğlu'na ait e... Nerede görsem yan yan kaçar Nerede görsem yan yan kaçar Bana bakar güler gider ey. Nerede görsem yan yan kaçar Nerede görsem yan yan kaçar Bana bakar güler gider ey. Yanar kalbim ateş saçar Kan ve keder dolar Gah ustu gah hi dili gah ustu gah sunam senden ayrılalı gah ustu gah gâhi... Senden ayrılanı garip haliyi görmeli benim sarı Sular gider. Yağmur olsam ya ya yağmur olsam. Ya ya, terim göz yaşım Yağmur olsam ya ya, yağmur olsam ya ya, terim göz yaşım toprağa. Veysel balanmış bir bağ gözyaşların siler gider. Evet, sudan gelen de çelti, yani pirinci konuşuyoruz, pirincin hikayesini. Pirincin e, yetiştirilmesi sırasında rol alan insanların hikayesini. Bir e, su topluluğunu aslında, su komünitesini konuşuyoruz. Mustafa Cevahir Akbaş'ta belgesel fotoğrafçısı. Kendisiyle daha yeni tanıştım, aynı zamanda komşum da oluyor. E, beni kırmadı geldi. Şahane işler yapan, çok güzel fotoğrafları olan, müthiş bir insan. Şimdi birazcık e, Cevahir seninle çeltiğin e, eskiden... Olan halini hani çeltik üretiminin Türkiye'de özellikle Çorum'da Kargı ilçesinde senin ailenin de yaşadığı yer burası. Ondan bahsettik. Acaba şimdi gidiyorsun geliyorsun oraya bu proje hala devam ediyor mu bilmiyorum. E, aslında evet devam ediyor. Devam yani ediyor. İlk e, ayağını bitirdim diyebilirim. Şimdi video e, proje kısmı başlayacak sürecin. Evet. Bir, aslında bir belgeselde çevirmek istiyorum. Sadece fotoğraf Ay, bel belgesel fotoğraf değil Hı -hı. Bir, e, kısa. Hareketli ortometraj evet bir hareketli fotoğraflar diye. Kesinlikle. Çünkü e, fotoğraf bir yerden sonra tam anlatım ve onları onların ağzından da dinlemek bence doğru çok, olacaktır. Çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biraz geçmişinden bahsettik. Sen dedin ki Kızılırmak gerçekten de kızıl akıyordu, gürül gürül akıyordu. Şu anda öyle değil. Şu anda nasıl durum? Biraz daha böyle hani sadece Kızılırma değil de insanların halinden de biraz bahsedsek, çeltik üretimi nasıl? Ee... Tabii ki şunu söyleyebilirim yani ben aslında bu gitgide düşen ivmeyi şundan fark ettim. Bizim orada bir alanımız var orası o toprakları o tavaları birileri bizim için yetiştiriyor ve işte kendi payını alıyor bize pay gönderiyor. İşte eskiden bize yılda dört çuval filan gelirken son birkaç yılda işte bir buçuk. Bir hı. yani aile başına bu düşüyordu burada babamlar yine amcamlarla birlikte üç ayda ve bir, bir çuval düşmeye başlayınca aslında ben hep bunu sordum evet. ya eskiden daha çok gelirdi bu pirinçleri koyacak yerimiz yoktu bir çuvalını satardık işte kendimize hı hı. bir ekonomi yaratmaya çalışıyoruz falan ailece. Ama artık bir çuval geliyor ve bize bile yetmiyor. Neden böyle oldu? artık eskisi gibi olmuyor dedi. Yani artık eskisi gibi verimlilik yok, ilgilenen insanlar yok. Zaten çok zor bir meşakkatli süreç. Çok, Bu hikaye burada da benim kafamda canlandı. Ya yani belli bir şeyler kötü gidiyor. İşte benim de son yıllarda ekolojiyle ilgilenmem, işte çevresel faktörlere ilgilenmem, gündemden artık haberdar olmam zaten tarım politikalarının kötüye gittiğini, Türkiye'de gitgide su küçülme olduğunu, su politikalarının evet, kötüye evet. gittiğini e, duyuyorduk ve bunun yansıdığı belliydi. Aslında hikaye benim bir yerden de dahil olmam sebebim de buydu yani. Bir problem var e, ortada. Bir problem da, yani var evet. ve azalarak gidiyor. Çünkü artık e, gençler ya veya herkes İstanbul'da bir göç durumu da var. Bunu da birazdan hmm. bahsedeceğim. Ama asıl orada bir azalma vardı. Bunu da ...görmeye gittim. Bir düşüşü vardı yani. Evet. Ee, tabii oraya gidince belli gerçeklerde... ...karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani... ...eskiden bu kadar ilaçlama... ...denen bir şey yoktu. Çünkü insanlar... Hmm. ...kendini o zorunlulukta hissetmiyordu. Buna ilaçlamanın artmasını... ...veya şeyin süreci... ...bir defa iklim değişiklikleri zaten... ...her evet, türlü fark evet. ediyor ama... ...maliyet çok yükseldi. Yani artık... Üretimin e, suyun... maliyeti yani. E, kesinlikle. Evet. Suyun debisinin düşmesi... ...o suyu taşımacılıkla getiriliyor sonuçta. Bir pompa sistemi, bir aktarım sistemi... ...bir ağ var ama e, bunun içindeki de... ...daha güçlü motorlar alınıyor. Daha fazla maliyet düşüyor... metrekare başına. Böyle bir süreç de... ...başladı. İkincisi... ...dediğimiz gibi Türkiye'de yani tarım... E, ...biraz ithal edilmeye başlandıktan evet. sonra... ...farklı farklı çok uzak yerlerden geliyor. Türkiye Hı. içindeki e, değeri... ...düştü e, ve... ...artan işte devlet katkısı azaldı... E, e, ...nasıl diyeyim... E, ...mazot giderleri bile çiftçide... ...yani biz çok fark etmesek de... ...onlar için hepsi artı değer olarak... ...yükseldikçe yükselen evet. bir tek maliyetti... Hı. ...ama üretim aynı... ...veya gitgide düşüyor ve bunun... E, ...piyasaya dağılımı... ...işte komisyoncuların çok büyük komisyonlar alması... ...oradaki sonuçta... E, ...veriyorsunuz belli bir payını... ...işte fabrik alıyor... O işte dağıtacak kişi alıyor derken aslında bir nevi geçim kaynağından çok kendi ihtiyaçlarını karşılayan biraz da işte satabilecek kadar kalan hı hı. tarım türüne dönüştü. Geçimlik yani tarıma dönüştü yani artık ancak kendini <gülüyor> idame ettirecek bir tarım. Yine evet vardır yani orada çok büyük hala aileler var, çok büyük alanlara sahip kişiler var veya yöneten kişiler var. Ama benim doğrudan muhatap olduğum kendi ailem ve çevremdeki kişiler zaten bunu böyle bir ticari faaliyet veya şey değil oradaki... O bölgenin tarımı aslında Hı -hı. biraz ondan yapacak başka bir şey yok olarak ama... ...şunu da duyuyorum. Yani artık çeltik ekmiyorlar buğday ekenler var. Hı -hı. Çeltik evet. arazisine yani artık suyu çok sokmuyup... E, ...Bamyadan belki daha fazla para kazanırız diyenler var. E, havzanın gitgide aslında daraldığını da e, bu süreçte fark ettim. Çünkü babama sorduğumda eskiyen... E, dağdan yukarıdan baktığımızda eskiden işte hangi alanlara kadar genişlediğini Hı. nerelere kadar ekildiğini anlattığında küçülme gözleri çok net bir şekilde görülebiliyor. Evet. Yani dağdan baktığında aslında haritasını görmüş gibi oluyorsun evet, değil kesinlikle. mi? Evet kesinlikle. Yani yeşil alanlar işte çeltiğin başka bir rengi var. Çünkü baya böyle parlak bir yeşil diyebiliyorum. Parlak çok canlı bir yeşil. Çünkü çok, canlı, çok evet. zarif bir bitki. Ama şey de çok güzel yani o ilk su verildiği ben görüntüsünü çok seviyorum. Çünkü bütün ...coğrafya... ...bulutlar okunabiliyor işte... ...veya gölgelerini görebiliyoruz... Harika. ...bir su aynası var... ...kesinlikle ayna gibi... ...ve şey işte çok güzel bir süreç... O ...yani umutla yaşayan bir şey... ...çünkü ne zaman işte Temmuz gibi... ...o alan tamamen yemyeşil olur... ...tam tamamen hepsi yetişmiş olur... ...o zaman onların içi rahatlıyor. Evet, güzel hmm. bir şeyler oldu... E, ...ve yeşerdi. Yani aslında o yeşermesi... ...bence oradaki aileler içinde bir umut. Onu da fotoğraflarıma yansıtmaya çalıştım. Bütün alını yemyeşil görmek... ...bir şeylerin güzel doğru gittiğini... ...o yılın iyi gittiğini gösteriyor. Ama gerçekten çok değişkeni var. Yani hasat dönemi... ...çok kısa bir dönem o süreçte... E, ...bir yağmur yağsa... ...yani öyle hikayeler de anlatıyor. Bir hasat döneminde... ...dolu yağmış ve herkesin bütün oh. hasatı... ...gitmiş. Çünkü... E, çok kritik dönemlerden geçiyor. Böyle doluyorlar, taşıyorlar ve çatlamaya başladığı an yapman gerekiyor. Öncesi hı hı. yaparsan hasat düşüyor. Geç kalırsan artık çatlayıp işte pirinçler dökülmeye başladığında tamamen değişiyor. Gerçekten işte o 3-4 gün geceli gündüzdü işte çalışmaları işte... E, Kolektif bir çalışmadan imeji usulü kesinlikle, yapıyorlar mı? Kesinlikle var. Yani babam mı anlatır işte. ...şunun işte tarlasına ben ilaçlamaya yardıma gittim... ...o beninkine hı hı. geldi gibi işte... ...su verilirken onların... ...önce onun yabani otlarını toparladık... ...şey yaptık sonra beninkine geçtik... ...yani çünkü hı hı. şöyle bir şey var... ...suyun bir yönü var, geldiği bir yön... ...önce ilk alana girdiği için... ...belki diğer tarafa gelmesin bir günü var... Ha, ee, evet. ...ister istemez zaten çok az kişi kaldı... ...dediğim gibi yani gençler zaten artık ilgilenmiyor çelteyi bir gelecek olarak görmüyorlar ama bu kadar ee, zor üretimi olan ve hani hiçbir yerden devletten de destek almıyor yerel üretime zaten destek yok fazla dolayısıyla ne yapsın gençlere de ben kızamıyorum şimdi bu her yerin problemi artık baktığımız zaman Türkiye'deki kentli nüfus yüzde doksanın üzerinde inanılmaz bir şey yani bu çok garip gelebilir kulağıma ama gerçekten öyle çünkü biliyorsun büyükşehir yasasıyla pek çok köy artık mahalleye de evet. çevrildi ondan da kaynaklı ama aldıkları suya kadar aynı bizim şehirde suya ödediğimiz parayı ödemeye başladık öyleler yani suya para ödüyor gübreye para ödüyor ilaca para ödüyor tarım ıı, ilaçlarından bahsediyorum işte yeri geliyor bazen toprağa bile para ödüyor <gülüyor> İşte ne bileyim hasat edene bile para ödüyor aslında senin evet. anlattığın hasadı yapanlar başkaları karşılığında herhalde pirinç alıyorlar değil mi o ya şekilde oluyor. Şey, evet mesela işte e, biten kişi alanı o belli komisyonunu alıyor fabrikaya gidiyor fabrika ayrıştırma yapıyor o komisyonunu alıyor yani aslında Derken, böyle e, ben <gülüyor> şey böyle kalmıyor. yavaş yavaş küçüldüğüne şahit oldum yani bu durumun. Evet o kadar güzel bir konu ki bu şimdi... Cevahir bir de senin bu çalışmalarına nereden ulaşabilir e, dinleyicilerimiz? Bir web siten falan varsa? Evet, e, web sitem var. E, mcevahirakbaş.com diye. E, Mustafa'nın meyvesi, evet. evet. Oradan ulaşılabiliyor genellikle. Zaten hı hı. proje merkezli çalışıyorum. Yani e, bir konu projeyi markesini alıp onu uzun soluklu çalışmaya çalışıyorum. Genelde derinlemesine de... bakıyorsun ona ve gördüğünü bizlerle paylaşıyorsun evet. yani. Evet. Bir de bildiğim kadarıyla hani dergilere de çalışmaların oluyor değil Tabii, mi? Tabii yani aslında Atlas dergisiyle çalışma fırsatım buldu. Hı hı. Ee, Mekanda Adalet Derneği ile çalışıyoruz. Onlarla birlikte mahalleler hı hı. üzerine çalışıyoruz veya onların dosyaları için görselleri kent üzerinden üretebiliyoruz. Çünkü hı hı. her zamanda çeltik için gidemiyoruz ve bu şehirde yaşadığımız için kentin meselelerini de genellikle merkezimize alıyoruz. Evet. Yani işte İstanbul'un insan olduğumuz için İstanbul'dan da bahsetmemiz <gülüyor> gerekiyor doğal olarak. Peki maalesef bu güzel programın sonuna geldik. Ee, sabaha kadar konuşabiliriz <gülüyor> aslında <gülüyor> ama Sudan Gelen'den bu haftalık bu kadar diyelim. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için tekrar sana. Ben ee, çok teşekkür ederim. Çeldiğin evet, hikayesini bugün Cevahir'den dinledik. Size hoşçakalın diyoruz. Sudan Gelen Suya Doğanın, Bilimin, Sanatın Edebiyatın içinden bak bak. Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan.